84. Numaralı konu, Hazreti Peygamberin Beşir bin Hasasiye'yi İslam'a davet etmesi, evet, Beşir bin Hasasiye şöyle anlatıyor, Resulullah'a vardım, beni İslam'a davet ettikten sonra, ismin nedir, diye sordu, ismimin nezir olduğunu söyleyince, hayır, sen Beşir, müjdecisin, dedi, böylece resul Ekrem beni safada misafir etti, Resulullah'a bir hediye geldiğinde bizi onda ortak kılardı, ona bir sadaka geldiğinde tamamını bize verirdi, bir gece resul Ekrem çıktı,